Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan ve sunanlar Oruç ve Ferhat Taylan. Efendim iyi günler. Biz yine buradayız, canlıyız ne kadar canlı olduğum söylenebilirse aslında Ferhat tabii çok canlı. Canlıyım Ferhat Çünkü 18 yaşında ben geçen programlardan birisinde yanlış söylemişim. 20 yaşında değil 18 yaşında. Lise sonunda. Benim canlı olduğum çok şüpheli. <gülüyor> Böyle boğazımı temizleme ihtiyacımı herhalde duyuyorsunuz. Efendim ben eski programlarımı hatırlayanlar hep ee, bir şeyden şikayet ettiğimi hatırlayacaklardır. E, yüz görememek. Yani karşımda yüz görememek. Birisine bir şeyler söylüyorum ama o birisi orada yok. Böyle antenlerle yukarılara gidiyor, bir yerlere gidiyor. Başka bir takım makinelerin içinden birilerinin kulaklarına gidiyor. Mu acaba diye hep şüpheye düşüyordum. O yüzden bugün e, bir e, dostuma bana bak dedim saat 3.30'da 94.9 aç dedim orayı, beni dinle. Ben de sana haber göndereceğim dedim. Nihat duyuyor musun? Neyse şaka bir yana. Burada benim bir işte çekirgen var. Sizler de şu anda yüzden göremediklerim aramak isterseniz bizim telefonlarımız, telefonumuz daha doğrusu 296-2389 Avrupa tarafı. Ee, bu işte PBX'miş. Yani birkaç tane hat var. Arayabilirsiniz. Evet çekirge ne yapalım? Bugün nasıl bir noktaya geldik? Geldik mi bir yere? Yani bir yere gideceğimiz yok aslında da işte öyle böyle yani dolanıp duruyoruz ortalıkta belki. <gülüyor> belki ama bir şeyler çıkıyordur arada da biz farkına varmıyoruz. Olabilir. Şimdi şu yani hep söylüyüp duruyoruz böyle yani bu hakkın kendi, hak nedir onu daha bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Ne yapalım şimdi bir... Yani daha önce ortaya çıkmış bir takım kavramlarla kuşatmaya çalışıp anlamını çıkarmaya çalışalım. Evet. Sen bir kavram atmıştın ortaya neydi o? Hakla ilgili bir kavram mı atmıştım ortaya? Hı. Ne atmış? Evrenselle takılmıştınız siz ama... Ta onu onun üzerinde herhalde. durduk. Etimolojisine gidip işte hakikat, hukuk, hak, Allah hak falan on, dedik. onun üzerinde de durduk. Başka ne dedim ben? Yani felsefe için epey önemli bir kavram atmıştım ortaya. Daha doğrusu bir çift kavram olanak ve gerçekleşme. Evet tabii. Şimdi bir şey adları da vardır. 1920'lerde sanıyorum. Şey Hindistan ormanlarında iki tane çocuk bulunuyor. Bunu galiba sonra da e, film yaptılar. Öyle bir film hatırlıyorum. Yani neyse. Bu çocuklar e, işte ormana bırakılmış. Galiba bir iki yaş fark var aralarında. Herhalde kardeşler. Ondan sonra ve ya yani nasıl olmuşsa bu bilinmiyor tabii. Kurtların bir kurt sürüsünün içine girmişler. Ve i̇şte yine ondan da çok emin değilim ama bulundukları zaman işte biri 16 yaşında, biri 14 yaşında ya da bir de biri 14 yaşında, biri 12 yaşında falan. Ve bayağı kurt bunlar. Yani hırlıyorlar. İşte gidip yani yani alıyorlar. Yani dört ayakları üstünde. İnsanların arasına girdikten bir altı ay sonra küçüğü, bir süre sonra da büyüğü ölüyor. Yani yaşayamıyorlar insanların arasında. Yani nasıl bir kurtu alıp da bir eve sokup evde bir şeyler yapmaya çalışırsın? Buna benzer bir şey. Şimdi yani bunlar kurt. İnsan mı bunlar? Nedir onun ölçüsü? Yani işte çeşitli ee insan olma ölçütleri vardır ya işte düşünen varlık konuş dil varlığı gibi şimdi bırak yani boş Hı. ver bunlar felsefe parıvarı hepsi yani şimdi bu, bu iki çocuğu gördüğün zaman böyle işte yerde dört ayağının üstünde gidiyor. yapıyor falan elini çok fazla uzatırsan ısırıyor Hı. bir yani tavşan yakalayıp mesela işte yani parçalayıp yiyor yani belki böyle Sırtını... Kaşıyor. Şöyle kaşıyor falan. Kurt adam e işte Yani kurt adam mı? yani yani Kurt mu adam mı? <gülüyor> kurt mu insan mı? Şimdi... Te, yani e, tersini düşün. Ki bunun da deneyi var. İşte köhlerler vardır. Köhlerler. E, bunlar işte psikolog. Ondan sonra... Yanılmıyorsam 1940'lar, 50'ler. şey Karı koca işte... Yani psikoloji araştırmaları yapıyorlar. Evet. Bu sırada bir çocukları doğacak. Şimdi çocuklarıyla aynı gün doğmuş olan bir tane şempanze alıyorlar evlerine. Ve bunu yani çocukların yanında ona ne yapıyorlarsa tıp atıp aynısını yapıyorlar. Yani deney yapmak için. Şöyle bir şey oluyor. İlk yani yine hep uyduruyorum yani tamamen hafızamdan söylüyorum. İlk 6 ay içinde Şempanze yani müthiş bir gelişme gösteriyor. Yani çocuk yani insan yavrusuyla karşılaştırmalı olarak. Mesela yanılmıyorsam 200 tane nesnenin adını öğreniyor. Bir şeyler yapmayı öğreniyor elleriyle, bilmem neyle falan. O sırada işte 6 yaşındaki insan yavrusunu düşün. Falan ancak durumunda daha yani herhangi bir, bir şey durumunda değil. Yine yanılmıyorsam işte böyle sekizinci, dokuzuncu aydan itibaren şempanzenin öğrenebilecekleri bir tür böyle işte şeye ulaşıyor. Bizim ona yani istatistiksel platoya Hı. ulaşıyor. Düz bir çizgi haline geliyor. Fakat insan yavrusununki yükselmeye devam ediyor. Evet. İşte dil öğreniyor, bilmem ne öğreniyor falan. Bilmem ne. Yani bir buçuk iki yılın sonunda işte artık karşılaştırılamayacak hale geliyorlar. Yani o öteki şempanze bu da insan yavrusu. Yani, insan, yani çocuk işte iki yaşında Şimdi öteki durumla karşılaştırırsak, şimdi yani insan kurtların arasında büyüdüğü zaman kurt oluyor. Ama şempanze insanların arasında büyüdüğü zaman insan olamıyor. Evet. Nasıl bir sonuç çıkarabilirsin bundan? Biyolojik bir engel mi? Bilmiyorum biyolojik işte yani genetik, beyin kapasitesi bilmem hı hı. ne falan ne dersen de. Hı. Tür olarak e, bir farklılık durumu var. Mesela. Şimdi evet yani mesele o. Yani acaba tür olarak insan diye bir şey var mı? Hı. Var mı? Yani bir insan yavrusu gidip kurt olabiliyorsa. Hı hı. Yani insan olmanın ölçüsü ne o zaman? Evet tanım getirmek ve Kurtlar arasında gerekir. yetiştiği için kurt eğitimi görünce kurt oluyor. Ama şempanze insan eğitimi görünce insan, i̇nsan olamıyor. Evet. İşte evet insan olmanın ne olduğu hakkında tanımlar yapıp sınır çizmek gerekirdi herhalde bunun için. Tamam yani felsefe hı. tarihi boyunca bir sürü şey söylemiş. Yani sen, sen şimdi şey açısından yani olanak ve gerçekleşme hı hı. olanak ve gerçekleşme açısından düşün. Yani o iki insan yavrusunun Hindistan'da bulunan insan olma olanakları vardı. Hı hı. Değil mi? Evet. Ama kurt olarak gerçekleştiler. Evet. Şempanze'nin şempanze olma olanakları var mıydı? Şempanze olma olanakları. Ee, sonuçta şempanze kaldığına göre zaten. Zaten şempanze, şempanze. değil mi? Yani onu, onu, onu başka bir şey yapamıyorsun. Evet. Değil mi? İnsan haline sokamıyorsun. Evet. Ama insanı insan haline sokman gerekiyor. Tabii. Kendi başına bırakılınca insan insan değil. Evet toplumsallık içinde şekillenmesi ve insan olma olanağına Şimdi kötü, kötü bir laf mı ettik acaba? Niye? Bilmem. İnsan kendi başına bulunca insan değil. Yani insanın ilkin insan olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Evet. Ki insan olsun. Kendi kendine insan olmuyor. Değil mi? Yani şempanze kendi kendine... Işte bir, yani şempanze oluyor. Yani kimsenin ona şempanze olmasını sağlaması gerekmiyor. Kimsenin bir taya at olmasını sağlaması gerekmiyor. O, o yani kendi kendine... Değil mi? Yani büyüme koşulları bilmem neleri yerine geliyorsa at oluyor zaten. Şempanze de şempanze oluyor. İnsan öyle olmuyor. İnsan, insanlık dışı da olabiliyor. İnsan olmayan bir şey de olabiliyor. Yani tarihte bir örneğini biliyoruz değil mi? İnsanlık dışı eylemler, lafı geçmişti hani hatırlıyorsun. Evet. evet. Şimdi şempanzelik dışı eylemlerde bulunabiliyor mu acaba şempanzeler? Hı? Ya da atlar, atlık dışı e, davranışlarda bulunabiliyor mu? Bulunamıyorlar. Değil mi? Bir at ne yaparsa her at onu yapıyor. Herhalde ama işte yani insanlar insan olmalarından şüphe duyulacak şeyler de yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar. Peki şimdi olanak meselesine biraz sonra geliriz. Efendim en başından sözünü verdiğim lead lead çalmak istediğim söylemiştim bu programda şu neydi adı Barış'çım bizim bah programını yapan Mesut Can Karatay, sağ sağolsun getirdi. Bir CD. Schumann'ın iki lead e, siklusu. Şimdi bu programda birincisini dinlemeye çalışacağız. Hepsini dinleyebilir miyiz bilmiyorum. O 12 şarkıdan oluşuyor. Eichendorf'un şiirlerinin besteleri. Bu şey BBC de kaydedilmiş İngiltere'de. Ein Patrich tenor. Jennifer Patrich de yani ya karısı ya kız kardeşi e, piyano. Şimdi birinci e, siklus, Opus 39, onun ilk üç şarkısını dinleyeceğiz. Birincisi işte e, yabancılıkta, annesi babası ölmüş, kendisi de ölmeyi bekliyor. Birisinin e, şarkısı. Intermezzo diye bir bir ayrılık şarkısı. Ormanda konuşmalar, e, işte karşılıklı iki birbirini seven, yani ne diyorlarsa işte, yani dinleyeceğiz şimdi. Efendim. Bir iki ve üç numaralı şarkılar Leader Kreys'tan. Evet efendim. Robert Schuman'ın Pus 39 Leader Kreys adlı şarkı siklusunun ilk üç şarkısını dinledik. Bu arada üçüncü şarkının sözlerini okudum ben. Bu bir tür cadı olan Lorelei ile karşılaşmış ormanda. Buradaki karşılıklı konuşma oymuş. Ee, Loreley biliyorsunuz Ren Nehri'nin üstünde bir, bir şatosu olan bir cadı. Ve oradan geçen e, gemicileri türbaştan çıkarıp gemilerini batırıyor, kendilerini öldürüyor, bir şeyler yapıyor. O, o ormandaki konuşma oymuş. Evet, biz şimdi haklarımıza dönelim bakalım. <gülüyor> evet, Çekirge, ne diyorsun? Haklar konusu yani olanak, olanak, olanak ve gerçekleşme. Yani insan nasıl gerçekleşir? İnsan nasıl insan olur? İnsan nasıl insan olur? Değil mi? Evet, yani insanın ne olduğu konusunda işte bir şey yapmak, uzlaşım varmak gerekiyor ki. Şimdi insanın ne olduğuna falan girecek halimiz yok mu? Ayvayırız öyle bir şey görsek. Yani felsefe tarihi kafamıza çurlanır. Öyle. İnsan nasıl insan oluyor? Peki o e, insan nasıl sağlayan olanaklardan yararlanarak, onları gerçekleştirerek o, kullanarak. olanaklarını gerçekleştirerek. Değil mi? Evet. Şimdi yani insanı öteki canlılardan ayıran en temel şeye bakalım. Ne o? Dil. Düşünceği. Dil. Değil mi? Şimdi Yunusların balinaların falan da konuştuğunu söylüyorlar dilleri olduğunu söylüyorlar peki mesela kuzey buz denizi balinalarıyla e, golf balinalarının dilleri arasında aksan farkı var mı? Hı, acaba hı? sanmıyorum ama emin değilim. peki balinaca ile yunusça sözlükleri var mı? Görmedim. Görmedim, değil mi? <gülüyor> ya da yani mesela karıncacayla, yani kırmızı karıncalarla yeşil karıncalar arasında bir, arada bir akademik tartışmalar yapılabiliyor mu? Kırmızı karıncacayla yeşil karıncaca arasındaki lingüistik farklar üzerine. <gülüyor> Şimdi yani şaka yapıyorum tabii de. Şimdi bütün dünyadaki dilleri düşün, değil mi? Yani. İşte demin yani nasıl kurt olmasından söz ettik insan insan yavrularını insan yavrusu da belli bir dili konuşan bir insan topluluğunun içine doğuyor ve o dili öğreniyor. Evet. Bir başka yani bir İngilizi alıp da Japonya'da büyütürsen Japonca öğreniyor. Değil Tabii. mi? Bir Japon'u alıp İngiltere'de büyütürsen İngilizce evet. öğreniyor. İşte yine iki, e, ilginç bir araştırma vardır kimin olduğunu hatırlamıyorum. Bu hani çocuklar birinci yaşlarında mı ne? Ya da daha yani 7-8 aylıkken birinci yaşlarına kadar blabbering dedikleri işi yaparlar. Yani böyle kendi kendilerine ses çıkarırlar. Piaget'in araştırmasıdır sanırım. Bu sesleri işte kaydetmişler, incelemişler ve görmüşler ki doğuştan her çocuk dünyadaki bütün dillerdeki sesleri çıkarabiliyor. Değil mi zaten? Yani... Mantıklı bir şey bu. Tersini zaten düşünemezsin evet. yani değil mi yani ancak çocuk bir insan yavrusu doğuştan o sesleri çıkarabildiği için zaten o dilleri de o sesler var Tabii. değil mi yani başka yerden evet. ses bulacak halimiz yok İşte evet. belli, belli bir gırtlağımız var belli bir ses tellerinin rezonansından çıkan bir takım sesler var fakat ne oluyor bu yani başlangıçta bütün sesleri çıkarabildiği halde etrafından gelen seslerden duyduklarını tutuyor, ötekileri unutuyor. Yani öteki ötekileri artık çıkaramıyor. Hani bu, yani yabancı dilde aksanla konuşmak diye bir şey vardır ki. Evet. O çünkü kendi ana dilini öğrenirken o öteki konuştuğu dilde çıkarılması gereken sesleri unuttuğu için onları tam onu ana dili olarak öğrenenler gibi çıkaramıyor. Evet. Şu sen şimdi Fransızca biliyorsun. Şu Fransızların me meşhur R'sini söyle bakayım. Evet. <gülüyor> Her zaman zorlanıyorum. <gülüyor> Ama yani onların bir, Hong Kong falan diye bir şey yapma. Bizim de Türkçe'de en yapmadığım şeyi yapıyorlar. Yani, <gülüyor> Ama yani bir açıdan Türkçe çok ilginç bir dil. Çünkü ben mesela çok yani çok Türk, çok Türk tanıdım. Yabancı dilleri neredeyse kusursuz konuşan. Yani ayrı dedilemeyecek kadar kusursuz konuşan. Ama mesela bütün hayatımda ancak bir tane Alman tanıdım. İngilizceyi tam <gülüyor> olarak evet, konuşabilir. Fransızca konuştuğu Amerikalılardan falan İspanyollardan daha avantajlı olduğumuz açık yani. <gülüyor> evet. Yani bu şimdi ne gösteriyor? Yani bizde dil olanağı var. Değil mi? Yani dil edinme olanağı var. Evet. Bu doğuşta. Da <gülüyor> i̇nsan olmanın bir parçası. Ama bizim sahip olacağımız dilin gerçekleşmesi eğitimimize, çevremize, toplumumuza bilmem neyimize bağlı. Evet. ...değil mi? O böyle bir... ...yani nedir olanak? Gerçekleşme ihtimali bulunan... ...olanın karşısında... Evet, ...yani gerçekleşebilecek... ...olan şeydir, evet. değil mi? Evet. Yani gerçekleşmeyebilir. Tabii. Ya da şu ya da bu biçimde... ...gerçekleşebilir. Mutlaka. Yani şöyle de gerçekleşebilir, böyle de gerçekleşebilir. Değil mi? Evet. İşte insan... ...olmanın temelinde öyle bir şey var galiba. Yani insan... ...kurt olarak da gerçekleşebiliyor... İnsan olarak da gerçekleşebiliyor. İngiliz olarak da gerçekleşebiliyor. Çinli olarak da gerçekleşebiliyor. Evet. İşte acaba bu bu hakların böyle bir şeyle nasıl ilişkisi var? Yani şimdi şempanzeler bir araya gelip ya bizim şempanze olma haklarımız var. Biz bir evrensel şempanze hakları bildirgesi yayınlayalım da şempanze olma gerçekliğimizi biz hiç kimse bozmasın falan gibi bir şey yapmıyorlar. Yapma. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Karıncalar gizli gizli yapıyor olabilirler. Kendi şeylerinde. Kim bilir? Şu arılarla nasıl acaba baş edeceğiz? Bu emperyalist arılar bizim <gülüyor> yani böyle şeyler olmuyor. Bunu insan yapıyor. İşte yapabilmesi de yani galiba büyük çapta o yüzden. Çünkü nasıl yapılıyorsa öyle oluyor insan. Nasıl yapılıyorsa öyle oluyor. Yani o olanağı da... Yapılması henüz... gerekiyor. Evet. Değil mi? Ama bir Yapılması de şey, değil mi? gerekiyor. Deminden beri aklımda bir olanağın kullanılması başka bir olanağın artık kullanılamayacağı anlamına da Evet. Yani gibi. evet. Yani nasıl yapılıyorsa... Yani olanak belli bir biçimde gerçekleşiyorsa artık başka bir biçimde gerçekleşemiyor. Tabii. Yani yine böyle boyuna şey, psikoloji bilgileri veriyor gibiyim yani şöyle bir hesap vardır tam hatırlamıyorum nereden ee, insan beyin kapasitesinin ancak 20'de birini kullanıyormuş yani en büyük işte en yani şeyler yaratıcılar bilmemeler falan evet. bile yani 20'de 19'unu kullanmıyor evet Evet efendim biz şimdi yine şu bakalım şu man, bizden daha ilginç geliyordur size eminim. Şimdi 4, 5 ve 6 numaralı e, şarkıları e, dinleyeceğiz. Bunlar e, Dinginlik, Aylı Gece. Bunu galiba daha önce çalmıştık. Değil mi Barış? Hatırlıyor musun? Bir önceki program mı? Önce, daha önceki program. Bakalım aynı şarkı mı? Ondan sonra e, Güzel Yabancı 6.sı da. Dinliyoruz Evet efendim, Robert Schumann'ın Leader Christ adlı opus 39 şarkılar ziklüsünün 4, 5 ve 6. numaralarını dinledik. Şimdi o arada bir dinleyici telefon mesajı formu ulaştı bize. Şükrü Turhal adlı dinleyicimiz aramış. Bu iki insan yavrusunun kurt olmasından söz ederek... Benim anlayamadığım bu insan yavruları insanların arasına döndüklerinde neden tekrar insanlaşamadılar? Diyor. İşte hiç insan olmamışlardı ki tekrar insan olsunlar. Başından beri kurt olmuşlardı. O yüzden de yani birer kurt olarak insanların arasında yaşayamadılar. Evet. Ne diyorsun çekirge? Yaşayamazlardı tabii. Zor olmuştur. Tabii yani. Çünkü olmuyor. Yani işte köpek Evcilleşmiş yani insana adapte olmuş ama bir, yani bir bir kurt yavrusunu alıp evde büyütemiyorsun. Yani uygun değil çünkü onun yani işte ne bileyim yani kedi yine insana uyumuş uyum sağlamış ama yani, yani leopar tutamıyorsun evinde. Bir gün kafası atıyor bir pençe geçiriyor <gülüyor> çünkü o leopar değil mi? İnsan niye insan değil? İnsan niye insan değil? Sen hiç aslanların mesela geyik toplama kamplarını duydun mu? Niye? niye aslanlar geyikleri toplayıp şöyle güzel toplama kampı yapmıyorlar? Doğrudan yiyorlar belki daha kolay. Uğraşmalarına evet. gerek kalmayabilir yani evet. etrafını çevirirler bir toplama kampı yaparlar. Orada fazla geyikleri sabun yaparlar falan. İnsan böyle bir şeyler yapabiliyor değil mi? Bir, bir tür dolayımdan söyleyebilir miyiz? Peki bu işte doğada daha doğrudan beliren işte şiddet şiddet denir mi doğadakine bilmiyorum gerçi ama. Yani... Evet çok çok güzel bir noktayı buldun. Şiddet yani bir aslan bir geyi kovalayıp öldürüp yerken şiddet mi uyguluyor? Sanmıyorum. Değil mi? Geçen program hani bu İsrail askerlerinin Filistinli gencin kolunu bacağını kırmalarından etmiştik. O anlamda bir şey mi? Yani ben şu geyin kolunu bacağını kırayım diye mi peşinden koşup yakalıyor? Değil tabii. Yani karnı aç, acıkmış. Hı, hı. O da güzel bir yiyecek deyik. Onu hı. yiyor. Sen hiç yiyemediğinden fazla geyik öldüren aslan duydun mu? Rastlamadım orada. Hayır. Amerikalılar İlk işte Amerika'ya gittiklerinde hani Buffalo Bill vardır ya. Buffalo Bill niye Buffalo? Niye? Çünkü çok iyi vururmuş. Böyle saatte kırk tane falan vururmuş. Ne yapıyor beyazlar? Buffalo'ları işte nedir? Türkçesi. Buffalo nedir? Ünlü olmadım şimdi. Buffalo peki. Hani bize de getirmişler ya sığır diye yemişiz. <gülüyor> evet çok lezzetli bir etçi aslında. Kızıl derilerin bütün yani hayatları onun üzerine kurulu değil mi? Peki ben yani beyazlar geliyor ne yapıyorlar? Böyle çok güzel o, o zamanlar unuttum adını çok güzel tüfekler var. Böyle şeyli şey bir yani dayanar var. Bir tepeye yani oturuyorlar. Nişan alıp sürünün içine başlıyorlar öldürmeye. Da da da da da da Kızılderililer de çok şaşırıyorlar yani siz niye yemeyeceğinizden fazlasını öldürüyorsunuz diyor diye soruyorlar beyazları hani reis seyatlı'nın bir mektubu vardır Washington'daki büyük beyaz reisi evet hatırladım ben de onu orada soruyor yani siz niye diyor yani yeme, yemeyeceğinizden fazla yani öldürüyorsunuz? yani biz de diyor bu falayı öldürüyoruz ama bu falı bizim için kutsaldır diyor. Biz onun hiçbir şeyini ziyan etmeyiz diyor. Tırnağından bilmem ne yaparız, derisinden bilmem ne yaparız, evet. kemiğinden bilmem ne yaparız. Evet kızıl galiba bu işte beyaz adamın doğa üzerinde böyle bir hakkı olduğu mutlak iktidarın, egemenliğini, e, egemenliğini kurabilme hakkı olması meselesini hiç anlayamadılar galiba. Hiç anlayamadılar. Onlar ki binlerce yıl orada yaşamışlar. Evet işte beyaz adam öyle bir... Olanan gerçekleşmesi olduğu için kendine böyle insan hakları bulmaya çalışmış. Yani bulmuş da işte yani, yani çünkü yani ne gösteriyor en temelde bu insan hakları? Yani böyle bir şeyin, bakın sakın böyle yapmayın. Bakın vallahi billahi insanın şöyle hakkı vardır, onu çiğnemeyin, ona işkence etmeyin, ona bilmem ne yapmayın diye bir şeylerin yazılı hale getirip böyle ülkelerce evlen e, e, imzalanması bilmem ne yapılmış ne gösteriyor? Bunların yapılmadığını gösteriyor aslında. Değil mi? Öyle mi? Evet. Yani bunlar yapılsaydı, hani yani konuştuk geçenlerde değil mi? Yani, yani insanlar yani birbirlerine doğru düz davransalardı insan gibi Hı, tabii, davransalardı onu, tabii, tabii, tabii, tabii. insan hakları diye bir şey ihtiyaç olmayacaktı. Hı. Böyle bir şeyi ilan etmek, bildirgelerle ortaya koymak bilmem ne ihtiyacı nereden geliyor? Bunların sürekli çiğnenmelerinden geliyor. Evet. Evet. Kızıl Kızılderili hakları bildirgeleri yok değil mi? <gülüyor> Bildim böyle. Şimdi efendim Barış oradan biraz sonra kötü bakmaya başlayacak. Barış'cığım kaç dakikamız var? Kaç tanesini daha dinleyebileceğiz? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dinleyebileceğiz mi? 6 dakika civarında oluyor. Peki. 7, 8'i dinliyoruz efendim. Barış bizim e, teknik prodüktörümüz. O buranın şu anda efendisi ne o, onun dediği oluyor ne derse oluyor evet şimdi bir yedi ve sekizi dinliyoruz Robert Schumann'ın Christ adlı şarkı şeyinden siklusundan bir kulede ve yabancılıkta peki bir numarada yine yabancılıktaydı aynı adlı iki şiir var demek ki İki tane de şarkı var İyi size şimdiden iyi günler dileyelim. Hoşça kalın, iyi günler. Felsefe gevezelikleri. Hakikaten. Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze, Oruç ola. Çırak geveze, Ferhat Dayı. 20 in sonra tekrar